1898 numaralı konu, Hazreti Osman'ın, Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi, Kesir bin Salt şöyle anlatıyor, Hz. Osman öldürüleceği gün bir müddet uyumuştu, kalktığında, bir rüya gördüm ve eğer insanların Osman fitne çıkarmak istiyor demelerinden korkmasaydım size de anlatırdım, dedi, bunun üzerine biz, Allah seni ıslah eylesin, onu bize anlat, çünkü bizim halkın söylediklerini söylemeyeceğimize emin olabilirsin, dedik, o zaman şunları söyledi, rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm, bana, ey Osman, bu cuma bizim yanımızda olacaksın, buyurdular, Hazreti Osman öldürüleceği günün sabahında yanındakilere şunları söyledi, bu gece Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm, bana, ey Osman, bu akşam orucunu bizim yanımızda aç, dediler, bundan sonra oruca niyet eden Hazreti Osman o gün şehit edildi.